Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, 5 Haziran Dünya Çevre Günü, Cumartesi kutlanmasına rağmen yankıları hala bugün sürüyor. Bu yıl dünya genelinde ekosistem restorasyonu teması kutlanan Dünya Çevre Günü'nde WWF Türkiye korunan alanların arttırılması gerektirdi. Kısa süre önce korumazsak kaybederiz. Sürdürülebilir bir Türkiye için korunan alanlar. Hedef 2030'a kadar %30 başlıklı bir Rapor yayınlamıştı WWF Türkiye. İnsan yaşamı ve doğa için hayati öneme sahip. Nedir bu öneme sahip olan? İklim düzenleme, toprak oluşumu, canlı topluluklarının göçleri, karbon ve su döngüsü gibi ekolojik süreçler. Tehlike altındaki türlerin devamına yardımcı olansa korunan alanlar. Onun için arttıracağız ve koruyacağız. Ne bu korunan alanlar? Tabiatı koruma alanları, milli parklar, sit alanları, özel çevre koruma bölgeleri, biyosfer rezervleri işte bunlara korunan alanlar diyoruz. Avrupa genelinde korunan alanların ülke yüz ölçümüne oranı %25'in üzerinde. Ülkemizde ise resmi açıklamalara göre sadece %11 denizel korunan alanlarımız ise Yüzde 4 civarında. Rapora göre sürdürülebilir bir Türkiye için korunan alanların yeni uluslararası hedefler doğrultusunda 2030'a kadar en az yüzde 30'a ulaşması gerekiyor. Doğal alanlar yalnız farklı türler için sığınak değil. Aynı zamanda iklim değişikliğine karşı da güçlü bir kalkan. Gıda, ilaç, iklim, temiz su, tozlaşma, rekreasyon gibi doğanın insana her yıl sunduğu hizmetlerin küresel ekonomik değeri 125 ila 140 trilyon dolar olarak tahmin ediliyor. Evet 140 trilyon dolar Türkiye 2021 bütçesinin bin katı. Fakat doğanın sunduğu bu hizmetler ekonomik bilançolarda yer almıyor. Yatırımların doğaya zarar vermesini önlemenin ya da doğayı korumanın maliyeti ise doğayı geri kazanmak için çıkacak olan faturadan çok daha düşük. Onun için bir an önce korunan alanlar. Yoksa bu hizmetleri kaybedeceğiz. Birleşmiş Milletler Global Compact'in dünya genelindeki 69 yerel ağından biri olan Global Compact Türkiye 5 Haziran dünya çevre gününde iş dünyasını daha yaşanabilir bir gelecek için çok geç olmadan harekete geçmeye davet etti. Mevcut tahminlere göre hiç önlem alınmazsa önümüzdeki yıllar içinde ülkemizin de yer aldığı Akdeniz Havzası başta olmak üzere Avrupa'nın büyük bölümünde Asya Afrika kıtalarında kuraklıkların yoğunluğu ve sıklığı büyük ölçüde artacak. Birleşmiş Milletler Global Compact'ın küresel çapta hayata geçirdiği Climate Ambition Accelerator yani iklim hedefi hızlandırma programı şirketlerin iklim değişikliğiyle mücadele için iddialı salım hedefleri belirlemelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. 2019 yılında plastik kirliliğiyle mücadele kapsamında Global Camp Compact Türkiye İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve TÜSİAD İşbirliği ile iş dünyası plastik girişimine dair bir çalışma başlatmıştı. Girişime dair olan 36 şirket plastik kirliliğiyle mücadele için taahhütler açıklamıştı. 6 ay sürecek iklim hedefi UN Global Compact iklim hedefi hızlandırma programı iklim nötr olma yolunda bilime dayalı emisyon hedeflerinde ilerleme kaydetmek isteyen ve net sıfıra geçiş stratejisi oluşturabilmek için bir yol haritası sunuyor. Program yerel düzeyde farkındalık arttırıcı çalışmalar ve şirketler için de kapasite geliştirici faaliyetlerle şirketleri emisyon azaltımı taahhütlerini açıklamaya zorlayacak. Bakalım bu 36 şirket buna da katılacak mı? Temmuz ayında başlayacak, 6 ay sürecek. 22 Haziran'a kadar da başvurular devam ediyor. Bir şirketseniz, siz de başvurmak istiyorsanız www.globalcompactturkiye.org adresine girebilirsiniz. G7 ülkeleri bankalarının da şirketlerin iklimle ilgili riskleri açıklama hamlesine Destekliyorlar. Bu finansal sistemi iklim değişikliğinin yaratacak şoklardan koruma çabaları için hayati bir önlem. Londra'da toplanan g 7 maliye bakanları, şirketlerin iklim ve çevre üzerindeki etkilerini ölçmek ve daha fazla koordinasyon çağrısında bulundu. İki günlük görüşmelerden sonra yayınlanan nihai bildiride, piyasa katılımcıları için tutarlı ve karar verme açısından yararlı bilgiler sağlayan. İklimle ilgili zorunlu finansal beyanları destekliyoruz derdi. Burada kit kelime zorunlu. Bildiride büyük ekonomiler tarafından net sıfır salıma ulaşmak için artan sayıdaki taahhütlerle birlikte raporlamaların ihtiyaç duyulan trilyonlarca dolar özel sektör finansmanını harekete geçirmeye ve net sıfır taahhütlerini yerine getirmek için hükümet politikalarını güçlendirmeye yardım olacağı söyleniyor. Merkez bankaları ve mali düzenleyiciler kendi bölgelerindeki işletmelerin İklim riskine ne kadar maruz kaldığına ve faaliyetlerinin ne kadar çevre dostu veya olmadığına dair güvenilir veri eksikliğinden şikayet ediyorlar. Zorunlu raporlamaya yönelik baskı daha geniş G20 ülkeleri tarafından da tartışılıyor ve bazıları 1 Kasım'da Glasgow'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na kadar bu konuda uluslararası bir anlaşmaya varabileceklerini söylüyorlar. G7 bildirisi, zorunlu açıklamaların iklimle ilgili finansal beyanlar görev vücudunun mevcut tavsiyelerine göre yapılması gerektiğini de belirtiyor. Antalya'dan bir haberle bitirelim. Su ve Atık Su İdaresi, ASAT, kentte bahçe ve seralar için verilen su aboneliklerinin 1 Kasım tarihine kadar durdurulduğunu açıkladı. Evrenselde yer alan Yusuf Yavuz imzalı habere göre,